Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Fıkıh ve İçtihat Derin kavrayış Hakikati arayış. Abdullah bin Amr bin El As, Allah Rasulünü şöyle derken işittiğini nakleder. Kuşkusuz Allah ilmi kullarının arasından çekip almaz. Bilakis alimlerin vefatıyla ilmi alır. Sonunda hiç alim kalmayınca insanlar cahil kimselere önder edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar, hem de insanları saptırırlar. Muaz'ın anlattığına göre Allah Resulü onu Yemen'e vali olarak gönderirken, aralarında şöyle bir diyalog geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan,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 her kimin iyiliğini dilerse onu dinde fakih kılar. Dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir. Zeyd bin Sabit Allah Resulü'nü şöyle derken işitmiştir. Allah bizden bir hadis işitip başkasına aktarana kadar onu belliyen kişinin yüzünü ak etsin. Fıkıh, dini hakkıyla anlamaya yönelik bilgiler öğrenip onu kendisinden daha kavrayışlı olanlara aktaran nice kimseler vardır. Fıkıh öğrenen nice kimselerde vardır ki, haddi zatında kendileri fakih, derin kavrayış sahibi değildir. Amr bin El-As, Allah Resulünü şöyle derken işitmiştir. Hakim, hüküm verirken iştihad eder. Gücü nispetinde çaba sarf eder de, sonunda isabetli karar verirse, iki sevap kazanır. Eğer iştihad eder de, sonunda hata ederse, bir sevap kazanır. Esed kabilesine mensup, Vâbisa bin Mâbed'in laklettiğine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir. İyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin? Vâbisa diyor ki, evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak üç defa kendine danış, kalbine danış ey Vâbisa buyurdu ve devam etti. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, ...onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hicretin üzerinden 9 yıl geçmişti. Allah Resulü yeni fethedilen yerlere dini öğretmeleri için elçiler gönderiyordu. Sıra Yemen'e gelmişti. Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadılık yetkileriyle gönderilecek kişi... Helali ve haramı en iyi bilen, Resulullah'ın kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört sahabi arasında bulunan Muaz bin Cebel'di. Genç yaşta Müslüman olan ve Resulullah'la birlikte hemen hemen bütün savaşlara katılan Muaz, Allah Resulü tarafından Yemenlilere size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum denilerek takdim edilmişti. Peygamberimiz yolculuktan önce Ebu Musa el-Eşari ile Muaz'ı Yemen'e uğurlarken, onlara halka karşı nasıl davranacakları hususunda bazı uyarılarda da bulunmuştu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Ayrıca onlara ehli kitap bir kavme gittiklerini hatırlatarak, belde halkını öncelikle Allah'tan başka tanrı olmadığına, ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istemişti. İşte bu uğurlama esnasında Allah Resulü ile o çok sevdiği ve kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini müjdelediği sahabisi Muaz arasında şöyle bir konuşma geçti. ''Sana bir dava geldiğinde''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 ''Rasulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun.'' buyurdu. Allah Resulü ile Muaz bin Cebel arasında geçen bu konuşma, onun bir taraftan seçkin sahabisini eğittiğini, diğer taraftan da meseleye ortak bir bakış açısı kazandırmak istediğini göstermektedir. Buna göre Hz. Peygamber, kişisel iştihadın dayanması gereken ilk kaynağın Kur'an, ikinci kaynağınsa kendisinin söz ve uygulamaları olduğunu belirtmiş olmaktadır. Bir konunun dini bakımdan değerini ve hükmünü anlamak için takip edilecek yol ve yönteme işaret eden bu rivayet, İslam kültüründe özellikle de fıkıh düşüncesinde şekillenen düşünme sistematiğinin ve kaynak hiyerarşisinin oluşmasına önemli katkıda bulunmuştur. Bu hadis, Kur'an ve Hazreti Peygamberi anlamaya dönük, akli faaliyetin, kişisel iştihadın geliştirilmesinin önemini gösterdiği gibi, dinle ilgili konularda bakış açısı geliştirme, yorumlama ve bir sonuca, bir ilkeye ulaşma çabasında Müslümanlara temel zihni bir yöntem kazandırmıştır. Peygamberimiz, Allah her kimin iyiliğini dilerse, onu dinde fakih kılar, dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir, sözüyle fıkhın önemini vurgulamıştır. Peygamberimiz Abdullah bin Amr'ı 3 günden daha kısa sürede Kur'an'ı okuyarak hatmetmemesi konusunda uyarırken bu şekilde okunması halinde Kur'an'ın fık edilmeyeceğini iyi anlaşılmayacağını gerekçe göstermiştir. Hazreti Peygamber'in Saad bin Ubade'yi kast ederek söylediği şu sözde, anlayışlı olmanın kişinin yaratılışıyla yakından ilgili olduğunu vurgulamaktadır. İnsanlar gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar. Allah'ın Resulü fıkın yani dinin maksadını inceden inceye anlama ve sezme kabiliyetinin, ve güzel ahlak sahibi olmanın iyi Müslümanın iki temel vasfı olduğunu ve bu iki vasfın münafıklarda asla bir araya gelmeyeceğini belirtmiştir. Aynı şekilde o kişinin ailesine şefkatli ve yumuşak davranmasının ve cemaate imamlık yaparken namazı uzun, hutbeyi kısa tutmasının da fıkhından yani dini hakkıyla kavramış olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Hz. Peygamber döneminde fıkıhla meşgul olmak, dine en ince ayrıntılarıyla kavramak ve dinin ilkeleri çerçevesinde düşünme kabiliyetine sahip olmak, bu konuda meleke kazanmak demekti. Bu çerçevede, sahabe kuşağından itibaren ilim meclislerinin kurulduğu bilinmektedir. Hatta, hadis kitaplarına yansıyan kimi rivayetlerde, Peygamberimizin bu meclislere uğradığı ve bu tür faaliyetleri teşvik ettiği bilgileri yer almaktadır. Allah Resulü, Hayatının her döneminde dini öğrenmeyi, dinin detaylarına vakıf olmayı teşvik etmiş, alimler için her fırsatta güzel sözler söylemişti. Günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir. Ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şeyler istiyorlar. Allah onlara ister verir isterse vermez. Diğerleri ise fıkıh, dini anlamaya yönelik meseleler, ve ilim öğreniyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanına oturmuştur. Peygamberimizin her fırsatta dini anlamaya ve hikmetini düşünerek kavramaya verdiği değeri gösteren bir başka sözü de şeytan için fakih ''Dini hakkıyla kavramış bir insanı ayartmak, bin abide ayartmaktan daha zordur.'' şeklindedir. Onun ayrıca haya, iffet, kalbine değilse de diline sahip olma ve fıkıh, dini derinden anlama imandandır. Bunlar dünyevi kazançları eksiltseler bile ahirette kişiyi zenginleştirecek hususlardandır. Ahirette sağlayacakları kazanç çoktur. Kötü söz, kabalık ve cimrilik nifak alametleridir.'' Kişiyi dünyada zenginleştirseler de ahirette yoksullaştıran hususlardandır. Ahirette kaybettirdikleri daha çoktur buyurması, iffetli olmanın yanı sıra fıketmenin ahirette insana kazanç getiren bir erdem olduğuna işarettir. Zihni ve ruhi uyanıklığın yanı sıra hem ahlaki olgunluk ve insan ilişkilerinde gösterilen hassasiyet hem de derin düşünme kabiliyeti imanla sıkı ilişki içerisindedir. Bu özellikler aynı zamanda imanı besleyip kuvvetlendirmektedir. Gerçek şu ki bir sözün ya da eylemin hakiki anlamını, hikmetini ve sonuçlarını kavramak doğuştan gelen ve eğitimle edinilen kabiliyetlere bağlı olarak kişiden kişiye değişen bir husustur. Herkes bir sözü düşünme ve kavrama istidadı oranında anlayabilir. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber sözlerinin dinleyenler tarafından başkalarına aktarılmasını teşvik etmiş, böylece sözlerinin hakikatini aktarandan daha iyi kavrayabilecek olanlara ulaşmasını arzulamıştır. Resul-i Ekrem ashabına verdiği bir hutbede şöyle buyurmuştur. Allah bizden bir hadis işitip, başkasına aktarana kadar onu belliyen kişinin yüzünü ak etsin. Fıkı, dini hakkıyla anlamaya yönelik bilgiler öğrenip, onu kendisinden daha kavrayışlı olanlara aktaran nice kimseler vardır. Fıkı öğrenen nice kimseler de vardır ki, haddi zatında kendileri fakih, derin kavrayış sahibi değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarı ve talebiyle, hadisin hayat veren anlamının herkese ulaştırılmasını ve onun kavrayamayanlar elinde zayi olmamasını salık vermiştir. Kendisini doğrudan dinleyenler arasında bulunmayan, fakat onun mesajını pekala kavrayıp içselleştirecek kişilerin bundan mahrum olmamasını arzulamıştır. Allah Resulü böyle bir sorumluluğu üstlenen kişileri övmüş,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 Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde yaşanan acı bir olay, bilmeden fetva vermenin kötü sonuçlarını gösteren örneklerden sadece biridir. Seferdeyken kafası yarılan bir sahabiye, arkadaşları su olduğu için teyemmüm yapamayacağını söylemişlerdi. Bu fetva üzerine yaralı sahabi başını yıkamış ve bu nedenle de vefat etmişti. Olayı duyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebep olanları şu sözüyle azarlamıştı. Onu öldürdüler. Allah da onların canını alsın. Madem ki bilmiyorlar bir bilene sorsalardı ya cehaletin ilacı sormaktır. İnsanların bilmediklerini bir bilene sormaları en doğru hareket tarzıdır. Alimlerin varlığı, insanların yanlış kararlarla yanlış yollara düşmelerinin önündeki engeldir. Dolayısıyla, ilim erbabına konumlarına uygun bir şekilde saygı göstermek, sağlıklarında da kıymetlerini bilmek ve onlardan istifade etmek gerekir. Çünkü bilginin varlığını devam ettirmesi, alimlerin varlığına bağlıdır. Onların olmaması durumunda meydan cahillere kalır, ve onlar da yanlış fetvalarıyla insanları yanlışa sevk ederler En çok hadis rivayet edenlerden olan Kur'an'ı ve eski kitapları okuyabilen Alim sahabi Abdullah bin Amr'ın naklettiği bir hadisi şeriflerinde Peygamberimiz bu duruma Şöyle dikkat çeker Kuşkusuz Allah ilmi kullarının arasından çekip almaz Bilakis Alimlerin vefatıyla ilmi alır. Sonunda hiç alim kalmayınca insanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Görüş bildirme ve topluma rehberlik etme ağır sorumluluk gerektiren bir iştir. Derin bir anlayış ve öngörüye sahip olmayı gerektiren bu işin hukuki ve ilmi boyutlarının yanı sıra ahlaki bir boyutu da olduğu unutulmamalıdır. Abdullah bin Mesud'un bilmediği konularda Allah daha iyi bilir deyip susmasını kişinin fıkhına yani anlayış ve kavrayışına bağlaması, bilgi ahlakına riayet etmeye dair vurgusuyla gayet manidardır. Kesin ve nihai bilginin sadece Allah'a ait olabileceği düşüncesine sahip olmak, Söz konusu bilge ahlakının gereklerindendir. Hazreti Ömer'in şu sözü, görüş bildirecek yahut hüküm verecek kişinin sahip olması gereken ahlaki duruşa işaret etmektedir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse, Doğru olanı bulmak için gücümüz nispetinde ortaya konan fikri gayret ve zandan ibarettir. Bu düşünceye sahip olan Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eşari'ye yazdığı mektupta, hüküm verecek insanların nasıl hareket edeceklerine dair önemli bir ilkeden bahsetmektedir. Bugün verdiğin, ama daha sonra tekrar düşünüp yanlış olduğunu anladığın bir hüküm, seni doğruya dönmekten alıkoymasın. Çünkü hakikat asıldır. Onu hiçbir şey iptal edemez. Hakikate dönmek, batılı sürdürüp gitmekten hayırlıdır. Hakimlik yapanların ahlaki ve uhrevi sorumluluklarının ağırlığına dikkat çeken Peygamber Efendimiz, bilgisizce ya da sağlam bir bilgiye dayanmadan hüküm veren insanları şöyle uyarmaktadır. Bilgisizce verilen bir fetvayla amel eden kimsenin günahı o fetvayı verene aittir. Geleneğimizde fetva verme konusunda cesur ve hevesli olmaya sıcak bakılmamıştır. Sahabiler kendilerinden fetva istendiğinde bunun sorumluluğunu üstlenmekten çekinmişlerdir. Hatta bir şey sorulduğunda arkadaşlarının cevap vermesini beklemişlerdir.